Merhaba, zamansız köşesindeyiz. Ee, bu hafta Berlin'den yapıyorum programı. Ee, şu anda katıldığım bir workshop var. Adı IPA. Ee, Young Performance Artist Workshop. Ee, burada, e, uluslararası birçok genç sanatçı ile birlikte, e, Jürgen Fris e, gibi hocalarla e, performans e, çalışıyoruz. Aa, açıkçası çok ilginç bir deneyim derliğinde performans çalışmak, ee, özellikle genç sanatçılarla birlikte. Aa, çok yoğun bir e, süreçteyiz. Ee, workshop bir hafta sürecek, ee, 17'sinde başladı, 24'ünde bitecek, 24 Temmuz'da. Ardından e, şu anda çalıştığımız bina e, da yani Kunstfabrik diye geçiyor oranın adı sanat fabrikası. Burada zaten birçok sanatçı halihazırda hazırda çalışmalarına devam ediyor. Burada bu workshop'un bu festivali yapılacak. Bu festivale de bazı buradaki sanatçıların bazıları katılabilecekler. Jürgen Fris ile birlikte çalışıyorum. Kendisi çalıştığı şöyle tanımlıyor. Performans e, sanatlarını keşfetmek ve aslında şöyle bir yaklaşımı da var hani performans sanatının öğretilemeyeceğine yönelik ve birçok performans sanatçısı var sonuçta ve herkes ancak kendi yaklaşımını anlatabiliyor bu çalıştaylarda e, bu şu ana kadar katılmış olduğum dördün çalıştay oluyor ama en uluslararası olan çalıştay bu çalıştay <Gülüyor> Aa, ve burada aslında e, yaptığımız şey kendimizi anlamak, e, etrafımızı anlamak e, ve e, materyali keşfetmek. Buradaki bütün sanatçılara materyali kendisi çünkü. E, ve bu materyali nasıl kullanacağımızı deneyimliyoruz aslında. Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. E, o yüzden çok ilginç bir e, deneyim olduğunu söyleyebilirim. Ve e, işin ilginç kısmı e, Yürgen'le ilk dersimiz şöyle başladı, bize önümüzde yeni bir at olduğunu ve bu ata binmek zorunda olduğumuzu söyledi. Ancak bu at çok genç ve toy ve çok vahşi bir at ve bu atı sürmeye çalışıyoruz, hayali bir atı ve aslında e, bu at e, bizi üzerinden atmak istiyor. Ve bu şekilde at bizi kontrol etmeye başlıyor. Biz atı kontrol etmiyoruz. E, ve aslında bu ilginç bir deneyim. E, bir atın hayalini kurmak ve onun e, seni kendine eğitmesini sağlamak. E, ve bu egzersizleri çok yoğun bir şekilde yaptık. Çok fizike, fizik egzersiz yap yapıyoruz burada ve aynı zamanda grup halinde e, performans denemeleri yapıyoruz. Dışarıda veya iç, iç mekanda veya dış mekanda. E, burada iki ikişer dakikalık kısa tanıtım performanslarıyla başladık. Herkes ikişer dakikalık bir şey hazırlamıştı ve burada bir sunduk. birbirimizi sunduk. bize anlamak ve tanımak için. E, şimdi bu iki dakika sanırım daha büyüyor, daha süre uzuyor ve e, burada hepimiz bir şeyleri keşfetmeye başladık. Bu e, ben de İstanbul'daki zamansız programı için buradaki sanatçılarla röportaj yapmayı karar verdim. En azından buradaki farklı yaklaşımları, insanların düşüncelerini, performansa dair ne yaptıklarını İstanbul'da açık radyo dinleyicileriyle paylaşmak istedim. Çok yoğun çalıştığımız için çevre yapacak bir zaman yoktu ve pure bir şekilde çok temiz bir şekilde Sadece bu röportajların akmasını istiyorum. Onlara sadece kim olduklarını, ne yaptıklarını ve performans sanatına nasıl yaklaşımları olduğunu sordum. Onlar da bunun üzerinden cevaplar verdi. Aynı zamanda kendim için hazırladığım küçük bir stamp vardı bu vücuduma bastığım. Onun sesiyle birlikte başlıyoruz. Danke. <gülüyor> Danke. So, Christina. Christina <gülüyor> <gülüyor> evet, I'm <Christina>. yaşıyorum. <gülüyor> Peter'da <'la> yönetmenlik çalışıyorum. <gülüyor> Esasında performansla pek alakalı olmayan and bir şey yaptım. Uh, Ürdün Şam'da okurken performans sanatlarıyla ilgilenmeye başlamıştım. Now, Bundan dört sene önce oluyor. Bu. Ago, I got in contact with performance art, and I was totally impressed. Çalışmaya başladım da performansa ilişkin çok etkilenmiştim. İnsanların nasıl özgür düşündüğünden özellikle etkilendim. Her şeyin belli ve yapısal olduğu tiyatroya nazaran çok daha etkileyiciydi performans. Compared to the theater, everything is really fixed or has a structure and by the structure of theater, the essence of the moment get. My name is Alex Votolevich. İsmim Alex Watrolevich. Birmingham'da yaşıyorum ve bir performans sanatçısıyım. Um, I originally aktörlük eğitimi aldım ve sonra performans sanatçısı oldum. And bir performans sanatçısı. performance artist. Performance like sanatçısı performance art. performance sanatçısı. Which basically means uh, I like to use the human body as my artwork. Bu da şu demek oluyor, insan bedenini sanat yapıtım olarak kullanmayı seviyorum. Yani bedenimi zorlayabildiğim kadar zorlamayı seviyorum. Performans sanatı benim hayatım. Her gün kalktığımda yapmak istediğim tek şey bu. Bu içinde bulunduğumuz kamp bana kampana epey yararlı oldu. Çok güzel insanlarla tanıştım. Senin gibi mesela Bojack. Ayrıca benim sanatımı da geliştirmeme yardımcı oldu. Ben Sarah, Portekizliyim ama Valencia'da yaşıyorum. Ben bir şeyimim. Performans art begin to interest me because. ilgili fikrim şöyle bir şey. Performans ilgimi çekti çünkü onun iletişimin enerjik yanı olması, diğerinin bağ üzerine kurulması bayağı hoşuma gidiyor. By doing it, the experience of doing something. Yeah, I, I here in Ipa, I would like to I don't know I think it's going really well. I wanted to know different people, different approaches of performance art. Başka insanları tanımak istiyordum. Performansa değişik yaklaşımları tanımak istiyordum. Burada da olan bu. İsmim Lucia. İtalya kökenliyim ama Almanya'da yaşıyorum. 2007'den beri performansla uğraşıyorum. Performans sanatçısı olma, olarak çalışmak benim için çok açık bir şeydi. Çünkü hep kendi bedenimle çalıştım. Benim aracım hep bedenim oldu. Ve başka şekillerle deneyimlemeyi öğrendim performans sanatıyla. Sesle, görselle beraber çalıştım. Seyirciyle ilişki vasıtasıyla oldu bu da. Keza performans özgü olan bir şey bu. Burada festivalde de değişik metotları öğrenmek epey ilginç. Yürgen'in dediği gibi burada sevdiğim metotları alabilir, sevmediklerimi boş verebilirim. Bu süreç bir yandan neyi beğenip neyi beğenmediğini görmek için önemli. Diğer yandan da farklı metotlardan ilham alabilmek için önemli. I'm Dominic from Switzerland. Merhaba, ben de Dominik, İsviçre'de yaşıyorum. Diğer sanat dallarıyla resimle, müzikle gösteremeyeceğim şeyleri gösterebildiğim için önemli performans. Performans <gülüyor> Onlarla gösteremeyeceğim saçma absürt şeyleri gösterebiliyorum. Ayrıca bütün performans sanatçılığı ile bir arada olmak önemli benim için. Benim deliliğimi paylaşan insanlarla. Çünkü hepimiz sanatçıyız ve yaptığımız şeyi yapabilmemiz için birazcık deli olmamız gerekir. İnsanlar <gülüyor> bir my my mind because now I'm in the EPO performance workshop. Today I think really good, Sorry. but I'm really, I like it really to stay one week with the whole performing peoples. That is my world and All people here understands my madness because we are all artists and we are all a little bit mad. Yeah. We need to be mad to do mad things. My name is I'm from France but I live in Belgium. <gülüyor> Fransızım ama büyük Belçika'da yaşıyorum. Performing I was doing painting and. I... Performansdan önce resimle ilgileniyordum. Performansın benim düşüncelerimi sentezleyip, daha ilginç şeyler çizmemi sağlayabileceğini umuyorum. Uh, be uh, and focus on and maybe then available to 3 yine really like it, so oldukça sevdim ama daha sadece 3 gün oldu. Burada olmaktan mutluyum. Okulu bitirdikten are... sonra böyle havalı insanlarla beraber olma şansım olmamıştı. You're name also. I live in London. My name is Andre. Merhaba, Portekizliyim. Londra'da yaşıyorum ve ismi Mandra. And... Uh, and... And... Uh, uh, yeah, performance art, you know, it's a way of expression for me more than anything else. Yani, per performans sanatı diğer başka her şeyden daha fazla. Kendimi ifade etme yolum. Bir tür keşfetme ve mücadele etme yolu aslında. Burada olmak süper bir şey. Değişik kökenlerden gelen insanlar var. Kendim hakkında bir şeyler öğreniyorum aslında. Evet. Hi Nora. <gülüyor> uh, please tell me about yourself. Okay, um, my name, or my, let's say my original name is Nora, Lena, Sofia, Ruth, Jacobs. I have four, four Peki, ala, aslında benim asıl ismim Nora, Lena, Sofia, Jacobs. Dört um, ismim var çünkü ailem hangisini Nora koyacağına karar verememiş. Nora. Um, Norayı kullanıyorum ama diğerleri değişik karakterlerimi yansıtıyor ve böyle durumlarda onları da kullanıyorum arada. I started the emerging, better say constantly emerging art from Germany. Değişik işler yaptım ama bunların ortak noktası benim performansa takıntımdı. Oyunculuk, dans, video. Performans bu değişik ilgilerimi bir araya getirmek için bir imkanıdı. So for me performance is kind of uh the possibility to join all these different interests together in one place. So my reason why I join epers because I like the idea of um, trying myself out. Buraya katılmamın sebebi de başka şekillerde yapamayacağım şeyleri yapabilmek için bir fırsat olarak görmem. Farklı insanları tanımak, onların nasıl yaklaştığını görmek ve onlardan bir şeyler öğrenmek. Almak istediğim şeyi almak yani how they the this then is stereophonic sound sound sculptured in space konukmanla güncel sanat konuşmaları